Muhtemelen hocam öğlen namazını yine baz alalım. Evet. E, i̇kinci rekatta e, hoca efendiye yetiştik birinci rekatı kılamamış evet. e, olduk. E, i̇kinci rekatta yetiştikten sonra biz kalan e, son rekatı nasıl tamamlayacağız? Zamlı evet. sure okuyacağız mı? Ee, i̇mama herhangi bir rekatta, bir rekatta ve birden fazla rekatta yetişememiş kimselere mesbuk denilir. Evet. Mesbuk bir rekatta imama yetişmemişse ki rüküye yetişemediği takdirde artık o rekatı kaçırmış sayılır. Hı hı. Birinci rekatı kılamamışsa imam selam verdikten sonra imamın selam vermesini bekleyecek, kalkacak. Kendi birinci rekatını kılacak. Yani birinci rekatta neyi okumayı gerektiriyorsa, gerekiyorsa onları okuyacak. Sübhaneke ile başlayacak. Avdu Besmele çekecek. Fatih'e okuyacak. Ve Zamm-ı okuyacak. Hı hı. Eğer iki rekatı imamla birlikte kılamamış. Diyelim ki imam ilk oturuşu oturuyordu. Kendisi yetişti. İmam selam verdikten sonra kalkacak. Kendi farzın ilk iki rekatını nasıl kılıyorsa o, o şekilde, şekilde kılacak. Evet, evet. teşekkür ederiz Hükümet Hocam.